Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alaykum wa rahmatullah şimdi genelde kardeşlerin sordukları sorulardan bir tanesi ki Diyanet'te bir ablasına ona benzer bir soru sordu biz niye bu haldeyiz Müslümanlar niye paramparça Müslümanlar niye bu kadar zillet içinde? Müslümanlar niye birbirlerinin namusunu muhafaza edemiyor? Müslümanlar niye birbirine yardım edemiyor? Yani genelde sıkıntılara değinilen bir soru. Allah Azze ve Celle bu konuda bizi bu zilletten kurtarsın. Bunun üzerine tefekkür etmeden önce ben birkaç tane soru sormak istiyorum inşallah cemaate. Biz en son ne zaman bir şükür secdesi yaptık? Yani gerçekten Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir nimete karşılık En son ne zaman secdeye gittik de Rabbimizi büyükleyip kendimizi küçülttük? Bunun üzerine bir tefekkür edelim. En son Allah Subhanahu ve Taala için ne zaman gözyaşı döktük? Bakın gözyaşı o kadar önemli bir şey ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki iki göz vardır ki Allah Subhanahu ve Taala o göze cehennemi haram kılmıştır. Bir ribatta bekleyen mücahit, gece herkes yattığında Allah Subhanahu ve Taala'nın şeriat devletinin hudutlarını bekleyen mücahit İkincisi kim? Allah subhanahu ve teala'nın korkusundan ağlayan gözler. Allahu Ekber. Ben de şunu sormak istiyorum. Önce kendi nefsime ondan sonra size Müslümanlar. Biz en son Allah subhanahu ve teala'nın korkusundan ne zaman gözyaşı döktük? En son Allah subhanahu ve teala'ya ne zaman samimi bir tövbe ettik? En son Allah subhanahu ve teala'nın kitabını okuduğunda çok değişik duygulara kapıldık. Ve o şunu düşünelim. En son çok mutlu olduğumuz an, çok sevinçli olduğumuz, herkesin ki böyle anları var. Bizim en son mutlu olduğumuz an acaba ticaretimizle mi alakalıydı? Dünyevi bir meseleden mi alakalıydı? Veyahut en son hangi ayeti ezberledik de dedi ki Ya Rabbim nasıl güzel bir şeydir. Ben senin kitabını ezberliyorum. Bunu kendimize bir soralım inşallah. Müslümanlar biz en son ne zaman bir nafile ibadet yaptık? Yani Allah Azze ve Celle'nin bize farz kılmadığı bizim kendi gönlümüzden Ne zaman bir nafile ibadet yaptık? Eğer ahi bak bu çok geride kalmış bir şey ise, senin en son nafile ibadetin geride kalmış bir şey ise, sen Rabbinle beraber olmayı sevmiyorsun demek. Bunu tabii hiçbir Müslüman ağzıyla söylemez. Ben Rabbimle beraber olmayı tabii severim. Sorsan herkes öyle değil. Öyle değil ama abi. Ama ve biz kendi içimize gidelim. Hepimiz birbirimize numara yapabiliriz. Ama gece yatmadan önce aynaya baktığında herkes kendi işini çok iyi bilir. Hani başkalarına vitrine oynamaya tabiri caizse gerek yok. Genelde bizim Müslümanlar da öyle. Vitrine dair hepimiz süper Müslüman, muazzam bir Müslüman. Ama kalplerimize sorarsak hepimiz biliyoruz ki işin aslı öyle değil. Çünkü nereden biliyoruz? Eğer gerçekten sağlam olsa idik bu durumda olmazdık. Bu bu kadar basit yani. Tamam. En son şunu bir de sormak istiyorum. Hani kendimizle alakalı değil de Müslümanlarla alakalı. En son hangi Müslüman'ı salih bir amele yönelttik? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Geçen bir kardeşten bunu duydum. Subhanallah. Yani o, o an fark ettim. Ben aslında o an bu dersi yapmaya karar verdim. Bu dediğim olay belki bir ay veyahut iki ay oluyor. Kardeş gece ikide dedi ki, ''Ahi ben yatamıyorum.'' Ben de ''Kardeşim sen niye yatamıyorsun?'' Dedi, ''Ahi vallahi cehennemi tefekkür ettim. Kalbim yatmaya gelmiyor yani.'' Diyor cehennemden o kadar korkuyorum ki yatamıyorum. Aki diyor ben cehenneme nasıl katlanacağım? Ve Müslümanlar ben şunu sorayım. Cehenneme girmeden 70 bin tane Müslüman direkt cennete girecek. Eğer biz Müslüman olarak canı verirsek, Rabbim bizi Müslüman olarak kendi katına alsın, o 70 binden değil isek, biz cehenneme nasıl dayanacağız? Yani bunun üzerine çok ciddi bir şekilde tefekkür etmek lazım. Ki akhi, cehennemin en hafif azabı hangisiydi? Ebu Talib'in azabı öyle değil. Ayakları... Yakılıp yani ayağına ateşten papuç giydirilip beyni kaynayacak şekilde Allah Subhanahu ve Taala onu azap edecek ve bu cehennemdeki en hafif azap olacak. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Ve ben şu soruyu da sormak istiyorum. Bakın bu sorduğum sorudan şunu anlayacağız. Kalplerimizin ne kadar hastalıklı olduğunu bu sorudan anlayacağız. Bak ben bunu peşin peşin söylüyorum. Bu sorduğum sorudan kalplerimizin ne kadar hastalıklı olduğunu ah, anlayacağız. Allah rızası için soruyorum Müslümanlar. İlk aklınıza gelen tefekkür edin. Bu bizim kendi şahsımızla alakalı birçok şey ifade ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bir soru sorma hakkımız olsa biz Allah Resulü'ne neyi sorardık? Allah rızası için soruyor. Sahabe ne soruyordu biliyor musunuz? Ya ben, Bizim soracağımızı ben çok iyi biliyorum. Falan muayyen şahsın tekfiri hak mıdır ya Resulallah değil mi? Öyle değil mi ahi? Yani bu konu kat'i midir ya Resulallah değil mi? Ahi Abdullah ibn-i Mes'ud radıyallahu anhu. Kim Abdullah ibn-i Mes'ud? Öyle bir adam ki ahi küçücük olmasına rağmen ki Kisabi onunla dalga geçiyor. Ağaca tırmandığında bacakları çok zayıf. Bacaklarından dolayı alay ediyorlar ahi Subhanallah. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne diyor? <gülüyor> diyor vallahi kıyamet gününde Abdullah'ın diyor bir bacağı Uhud dağından kadar daha ağır olacak. Niye ahi? Ahi bu adama Kur'an ayetleri indiğinde Errahman, 'Allama'l-Kur'an.' Nerede okudu bunu? Kureyş'in yüzünü okudu. Tağutların yüzünü okudu. Yani ne demek? Kendi enerjisini Müslümanlara karşı harcamadı ahi. Tağutlara karşı harcadı. Tamam. Abdullah İbni Mesud ne soruyor Allah Resulüne? Diyor ya Resulallah eyyül islami efdal. Ey Allah'ın Resulü hangi İslam daha faziletlidir? Ondan sonra da Aleyhisselatü selamı verdiği cevapları ne biliyor musun ahi? Diyor selamı yayarsın. Bildiğin bilmediğine selam verirsin. İnsanlara yemek yedirirsin. Bak bunu kime söylüyor? Ümmetin fakihine söylüyor. Yani onun ilmi yanında biz ilim talebesi bile olamayız. Allah Resulü neye teşvik ediyor abi? Amellere ahi. Salih amellere. Tamam. En son Allah rızası için bir kardeşimiz, bir hocamız, bir ilim talebesi, hiç kimse fark etmez. Bize Allah'ın ayetlerini okuduğunda, Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle nasihat ettiğinde biz kendimizi nasıl hissettik? Kalbimiz daraldı mı? Yoksa ona karşı, kardeşim Allah senden razı olsun diye kalbimiz yumuşadı mı? Hani bunun üzerine tefekkür edelim. Bakın Allah Subhanahu ve teala kitabında müminler hakkında konuşuyor. O müminlerin kim olduğunu söylüyor subhanallah. Diyor ki, Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum. Diyor müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Korkuyla ürperir. Mümin bu kişidir ki. Ondan sonra وَإِذَا tuliyat عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Onlara da Allah'ın ayetleri okunduğunda زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Onların imanı çoğalır. Ahi Allah Azze ayetleri okuduğunda biz bu vasıfta mıyız değil miyiz? Ahi eğer değilsek Allah muhafaza belki müminler sınıfından değiliz demek Allah muhafaza buyursun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim ezbere bildiğimiz bir ayeti. Sana bir kardeşin okuduğunda sen şu hale giriyorsan ahi sebebi ne anlatıyorum. Ben bunu zaten ezberim. Senden iyi de okurum. Eğer bu haldeysek ahi Allah'tan korkmak lazım. <gülüyor> Ve tekrar ediyorum. Belki müminler sınıfından değiliz. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Bakın ondan sonra ayetin sonunda aslında kilit bir nokta geliyor. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve onlar Rab'lerine tevekkül ederler. Tevekkül nedir ahi? Elinden gelen her şeyi yapacaksın. Ondan sonra meseleyi Allah Azze ve Celle'ye havale edeceksin. Yani işin yine nereden geçiyor? Salih amelden geçiyor. O zaman biz kendimizi salih amellerle tartacağız. Yani aslında bugün dersin konusu şu. Benim Rabbimle aram nasıl? Tamam. Diyorlar ya Allah ile aram nasıl? Ahi biz kendimize soralım. Bizim Rabbimizle aramız nasıl? En son ne zaman heyecanla Rabbimizle konuşabildik? Ki Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumak onunla konuşmaktır. Tamam. Bakın. Allah Azze ve Celle bu müminleri saydıktan sonra bundan hemen sonraki ayeti okuyorum bakın. Enfa Suresinin ikinci ayetini okuduk. Şimdi üçüncü ayete geçeceğiz. <gülüyor> Onlar namazı ikame edirlir. Tamam. Yani çok büyük şeyleri konuşmaya gerek yok. Namaz. Bakın namazın ne kadar önemli olduğunu size sahabenin ahlakıyla söylemeye çalışayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabesine diyor ki Deccal'in fitnesi o kadar büyük ki Adem'den kıyametin saatine kadar Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmayacak. Başka bir hadis de aleyhisselatü vesselam diyor ki onun bir günü sizin yanınızda bir yıl gibi olacak. Sonraki bir günü bir ay gibi olacak. Sonraki günü bir hafta gibi olacak. Ondan sonraki günleri sizin günleriniz gibi olacak. Bakın Adem aleyhisselamdan kıyametin saatine kadar en büyük fitne sahabe ne soruyor? Diyor ya Resulallah o günler geldiğinde biz namazımızı nasıl kılalım? Allah'a bekle. <gülüyor> Ahi sahabemin ahlakı bu işte. Yani bizde namaz şu mu? Aradan çıkarılın da gitsin. Yani namaz bu hale mi gelmiş? Ahi namaz tevhidden sonra seninle Rabbin arasındaki en büyük bağlantıdır. Orada görebilirsin sen Allah Azze ve Celle'yle aran nasıl. Eğer her namazda felaknas felaknas felaknas ise belki sen şu namazı kılıyorsun. Aradan çıksın da ben daha önemli şeylere bakayım. Allah muhafaza görürsün. Bakın Adem aleyhisselamdan kıyametin saatine kadar aleyhisselatü vesselam diyor ki bundan daha büyük bir fitne yok. Sahabe ne soruyor? Ya Resulullah o gün namazlarımızı nasıl kılayım? Allahu ekber. Subhanallah. Ondan sonra Rabbimiz diyor ki: "Ahi ve mimma razaqnahum yunfikun." Ve bizim onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. İnfak nedir? Yine bir ameldir, aleyh. Tamam? Yani çoğ azap bakmadan Allahu Zecellenin dini için harcamamız lazım. Niye? Kur'an'ın uslubunda bu vardır. Rabbimiz mücahitler hakkında konuştuğunda onlar ne, onlar hakkında ne diyor? Mallarıyla Ve canlarıyla cihat ederler. Niye önce mal, malını vermeyen zamanı geldiğinde canını da vermeyecek. Bu kadar basit. Tamam? Bakın ondan sonra dördüncü ayet okuyorum, fazla gitmiyorum. Aa ondan hemenki ayet. Bak namazla rızıktan sonraki yani infak ederler. Sonraki ayet ne diyor? Bak Allah azze ve ve ne diyor? Ula ikahumul mu'minoon hakqa, hakiki müminler işte bunlardır. Çok fazla konuşmaya gerek var mıymış ağabey? Yok Rabbinin sana dediklerini yerine getireceksin. Salih bir niyetle ihlasla yerine getireceksin. Sen Allah katında hakiki mümirlerdenisin. Ama ve lakin senin bütün dine verdiğin tek şey konuşmak ise sabahtan akşama kadar sadece insanları ve başka konuları konuşmak ise ama günün sonunda senin amellerin hep aynı ise vallahi diyorum Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam dediğine göre sen hüsranda olan insanlardansın. Çünkü Allah Resulü bize şunu öğretti. İki günü aynı olan adam hüsrandadır. Bu alelattu vesamize söylüyor Subhanallah. Tamam? Ondan sonra bakın ayetin devamında Rabbimiz diyor ki İllehum derecatun inda rabbihim. Onların Rableri katında dereceleri var. Yüksek dereceleri var Rablerinin katında. Ve mağfiretun ve rızkun kerim. Ve mağfiret var yani Allah onlara başlayacak ve çok değerli bir rızık vardır. Bak rızık yine nereye gidiyor? İnfağa gidiyor. Sen bu dünyada sen o küçük malından birazcık infak edeceksin ki Allah katında değerli rızıklardan alasın subhanallah. Bizde nasıl? Tam tersi. Ahi. Biz bir şey yapmadan Rabbimizden bekliyoruz. Bakın dinimiz için hiçbir çabımız yok. Hiçbir cihadımız yok. Tamam? Yani hiçbir şekilde hayırlı ameller yok. Ama oleyken hep şunu soruyoruz. Allah Azze ve Celle fethini ne zaman gönderecek? Ahi, Allah muhafaza buyursun. Belki de biz Musa Aleyhisselam hani çölde 40 sene boyunca Yahudilerle dolaşıyor ya yeni bir mücahit yes nesil yetişsin diye. Belki de biz o 40 senenin adamlarıyız. Rabbim bizi muhafaza buyursun. Tamam? Yani aslında bu ayetlerden şunu öğreniyoruz ha. Büyük konuşmadan önce küçük şeyleri amel edeceksin. Bunu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize öğretiyor. Ahabbu'l a'mali 'indallahi adwamha ve in qalla. Allah katında en hayırlı ameller devamlı olanlardır. Az da olsa yani çok konuşmanın bize bir getirisi Rabbimiz katında He. olmayacak subhanallah. Peki ahi zorba tağutların zamanında yaşıyorsak, tağutlar bize zulüm ediyorsa, her türlü eziyeti yapıyorsa, zilletin daniskasını tadıyorsak o zaman ne yapacağız? Allah azze ve celle buna da kitabından inşallah cevap versin. Yunus suresinin 87. ayetini size okuyacağım inşallah. 88'i de okuyacağım. Onu aslında okumak istemiyordum. Onun sunu ayet yaparken birazcık üzerine tefekkür ettim. Subhanallah çok acayip. Rabbimiz diyor ki: "Wa awhayna ila Musa wa akhih." Diyor ki: "Musa'ya ve kardeşine vahyettik. Entabawa liqaumikuma bi Misr buyutan ve ja'alu buyutakum kibletan." Subhanallah. Diyor ki: "Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi kıblega hale getirin." Yani evlerinizi mescit yapın. Tamam. Ondan sonra ne diyor Rabbimiz sizce? وَاَقِيمُ الصَّلَةِ Namazı ikame edin. Subhanallah. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri müjdele. Aki bak en zorba zamanı mı yaşıyorsun? Ne kadar Müslüman olduğunu namazın kalitesinden anlarsın. Yani normalde senin üzerinde ne kadar baskı oluşursa Bir Müslüman ne kadar çok imtihanı geçirirse duaları o kadar ihlaslı olur. Öyle değil mi Müslümanlar? En son ihlaslı dua yaptığımızda Allah-u Alem başımıza bir musibet geldiği zamandı. Çocuklarımıza bir musibet geldiği zaman, ehlimize bir musibet geldiği zamandı. Ondan sonra yoksa böyle çok ihlaslı bir şekilde dua etmiyoruz. Allah Azze ve Celle de diyor ki evini kıblegah edeceksin. Kıble edeceksin, mescit edeceksin. Ne demek? Vitrine oynama, dışarıda şeriatı anlatmasın önce kendi evine şeriat getir. Ben de soruyorum Müslümanlar kaç tanemizin evinde şeriat hakim? Ehillerimizle, çocuklarımızla alakalı meseleleri şeriata göre çözebiliyor muyuz? Şeriata davet edebiliyor muyuz? Onlar bizi şeriata davet edebiliyorlar mı? Bunu kendimize soralım Allah'ın izniyle. Bakın, ondan sonraki ayetin dediğim gibi normalde okamayacaktım ama çok ilgimi çekti. Ve kâle Mûsâ, Mûsâ dedi ki: "Rabbena ey Rabbimiz, inneke âteyte Firavuna ve melehi zîneten ve emvâlen fi'l hayâti'd dunya." Şüphesiz ki sen Firavun'a ve onların melelerini, dünya hayatının süslerini verdin ve onlara birçok çocuk verdin. Tamam. رَبَّنَا لِيُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِكَ Senin yoluna saptırsınlar mı diye sen bunları onlara verdin? O kadar mal, o kadar otorite, o kadar güç verdin. Hani bugün bizim de aklımıza geliyor öyle değil. Yani bunlar nasıl böyle güçlü olabiliyor subhanallah? Bakın ondan sonra Musa Aleyhisselam dua ediyor. Aslında beddua ediyor. ربنا ائتمس على اموالهم واشتت على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم دوركي ya rabbi onların mallarını silip süpür yok et onların kalplerini öyle bir şekilde mühürle ki can yakıcı azaba görünceye kadar iman etmesinler betdua ediyor tamam betduadan önce ne vardı namaz Ahi bak Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle diyor ki önce amel et, elinden gelen şeyleri yap, evinde şeriatı yaşa, şeriatı önce evine getir, ondan sonra tağutlara beddua et. Ondan sonra tağutlara karşı bir şey yap. Aslında bu ayet yine ne diyor? Senin evinden şeriat başlar. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk 3 sene gizi, davet yapmadı mı? İlk günden haykırmadı ki bu daveti ahi. Kendi evine önce şeriatı getirdi, ondan sonra dünyaya getirdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam. Tamam. Ondan sonra yine sorayım Müslümanlar. Bu birkaç tane ayet okuduktan sonra Allah ile aramız nasıl? Yani en son ne zaman heyecanlı bir şekilde namaz kılabildik? En son hangi secdede kendimizi gerçekten kul gibi hissedebildik? Seleften bir söz var. Ali radiyallahu anhunun olması lazım. Çok emin değilim. Ona soruyorlar diyorlar ki sen namazda huşu derecesini nasıl yakalıyorsun? Diyor ki ahi Rabbimiz buyuruyor ki kıyamet gününün bir parçasında 5000 sene boyunca insan ayakta simsiyah karanlıkların içinde kalacak ve nefes sesleri hariç başka hiçbir şey duymayacak. Diyor ki ben namazımda o anı düşünmeye tefekkür ediyorum. Biz de kendi kendimize hiç yapabiliyor muyuz ahi namazda imanımız artsın diye ne yapabiliyoruz? Allah rızası için soruyorum. Allahu Ekber. Yani şunun içinde söylüyorum ahi bakın şu an Subhanallah. Kaç tane bacımız esir akı biliyor musunuz? Akı 4 bin, 5 bin arası. Allahu alem daha fazla olabilir. Müslüman erkekler daha hariç. Müslüman esirler hariç. Akı bu mücahitler kanlarını boşu boşuna akıtmadılar. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim büyük bir görevimiz var. Akı sen diyorsan ki ben tevhid davetine iman etmişim. Sen Allah Azze ve Celle'nin bu bayrağını dünyanın üzerine dikmek için burada olduğunu söylüyorsun. Bu da sadece enerjini Müslümanlara kanalize etmekte olmaz. Burada salih amellerle birbirimizle yarışmamız lazım. Allah rızası için soruyorum. Son bir senede kendimizi hangi konuda geliştirebildik? Müslümanlar Allah için soruyorum. Son bir senede kendimizi hangi konuda geliştirebildik? Hangi konuda mesafe atlayabildik? Son bir senede konuştuğumuz meseleler hep aynısı mıydı? Yoksa yeni bir mesele öğrenebildik mi? Tamam. Şimdi bir mesele var. Genelde doğularda erkeklik meselesi konusunda yanlış anlaşılıyor. Adama desen sen adam mısın? Bizim doğalara ters yani bunu söyleyemezsin. Aki bakın bir kadından inşallah biz gerçek adamlığın ne olduğunu öğrenelim. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ اِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَطْن۪ي مُحَرَّرًا Diyor ki hani İmran'ın karısı demişti. İmran kim? İsa Aleyhisselam'ın dedesi. Onun karısı yani İsa Aleyhisselam'ın nenesi demişti ki Meryem annemizden hamile. Ya Rabbi ben karnımda olanı sana adak ettim. Yani adak ne demek? Hepsini senin dinine ver. Feteqabbel <gülüyor> minni. Ya Rabbi benden kabul buyur. Yani bu adamı benden kabul buyur. İnneke entes samihul alim. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Felemmâ wadatha o bebeği doğurduğunda <gülüyor> kalet. Imran'ın hanımı dedi ki, Meryem annemizin annesi dedi ki, Rabbi inni wada'atuhâ untha. Rabbim ben onu kız olarak doğurdum. Normalde hangi niyeti vardı? Erkek olsun. O erkeği Allah'ın dini için versin. Tamam. Wallahu a'lamu bima vada'at. Halbuki Allah onun ne doğuracağını ondan çok çok daha iyi biliyordu. Yani kız olacağını daha çok iyi biliyordu. Ve leysa zekrukel untha. Halbuki erkek kız gibi olmaz. Kadın gibi olmaz. Ve inni semmeytuha Meryem. Ve ben onun ismini Meryem olarak kattım. Waini ugihha bika, wazuriyathha min al shaytan al rajim. Dia berkata, Ya Rabbi, onu ve onun zürriyetini şeytanın şerrinden Sana sijindir. Tamam. Bakın jika bir kadının sağlam bir duası, sağlam bir tekad yang nereye getirecek? Şimdi aradan seneler geçiyor. Allah Azze ve Celle onun duası hakkında şöyle söylüyor. kuat, berdoa dengan tekad yang kuat, berdoa dengan tekad yang kuat, berdoa dengan tekad yang Anak ada, ada ya, Bu duasını diyor Güzel bir şekilde kabul etti Dan betulnya, nafasnya, pasalnya, diaur. Dan diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur Zekeriya diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur diaur Şimdi bakın, Zekeriya aleyhisselam kim? Ahi, Resul. Allah Azze ve Celle'nin o zamanki dinini ikame eden peygamberi. Şimdi olayı Allah azazı için bir tasavvur edin. Kullama dehala aleyhe Zekeriya'l miharabe. Her seferinde, bak her seferinde ne zaman Zekeriya miharabın yanında, Meryem'in yanına geldiğinde. Vacede'indeha <gülüyor> rizka. Onun yanında rızık buluyordu. Allah Azze ve Celle semadan rızık indiriyor bu kadına ahi. Subhanallah. Bir de bak. Zekeriya Aleyhisselam Allah'tan vahiy alan bir peygamber olmasına rağmen şaşırıyor. "Qale ya Meryem <gülüyor> enna laki hada." Dedik ki ey Meryem sen bunu nereden buluyorsun? Allahu Ekber. Ahi Allah'ın peygamberi soruyor ya bu çok acayip. Subhanallah. "Qalet huwa min indillah." Şimdi bak Meryem annemiz kadın olarak Zekeriya Aleyhisselam'a peygambere söylüyor. Diyor ki o Allah katınındır. İnna Allah yerzuqu men yasha'u bighayri hisab. Allah istediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır. Bu dersi Meryem annemiz Zekeriya Aleyhisselam veriyor. Peki bundan sonra ne oluyor aخي? Zekeriya Aleyhisselam öyle bir muhabbete geliyor ki Allah Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi bana da bir çocuk nasip eyle. Aخي kimin ahlakından etkileniyor? Bir kadının ahlakından etkileniyor. Kadın ne yapıyor? Kendisini Allah'a adamış, nafile ibadet yapıyor. Tertemiz, başka hiçbir şey yaptığı yok. O neye dayanıyor? Annesinin samimi duasına dayanıyor. Yani halk kısacası şu, biz yapmamız lazım. Hangi küçük yerden Allah Azze ve Celle bize bereket verecek biz bunu bilemeyiz. Sen daveti taşı, Allah Azze ve Celle belki de İstanbul'u fethedecek adamı senin elinde hidayet edecek. Ondan sonra yükselenler zaten kalkmış olur. Tamam mı kardeşim? Bu din amelsiz olmaz. Kısacası bu kadar. Bak Asr suresini oku. Hüsrana uğrayan insanlardan Allah Azze ve Celle kimi müstesna tutuyor? إِلَّا الَّذِينَ آمَرُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ Iman edip ondan sonra salih amel işleyenler müstesna. Sadece iman yetiyor muymuş abi? Hayır. Tevhid bu dinin başıdır, ortasıdır, sonudur. Tevhidi olmayan cenneti de olmayacaktır. Ama eğer tevhid ehl olduğunu söylüyorsan bütün meşakkatlere göz geğirmen lazım. Bu da nasıl olur ahi? Zikirle olur ahi, amelle olur. Şimdi biz sofileri o kadar çok kınadık ki sanki bu dinin zikri yokmuş gibi. Mesela Müslümanlar neyle geliyor abi biliyor musun? Hoca bize rukiye yap. İşte benim de cin var, benim de şu var. E abi sen sabah akşam ziklerini yapmıyorsun. Cin sana gelmeyecek de kime gelecek? Anlatabiliyor muyum? Adamlar o kadar kınadık ki sanki bu dinin zikri yokmuş gibi. Sanki bu dinin tasavvufu yokmuş gibi. Bak bizim şeyhlerimizden İbn-i söyleyeyim rahimahullah. İbn-i Kayyum onun hakkında diyor ki Şeyh sabah namazlarından sonra saatlerce diyor zikir yapardı yerinden kalkmazdı saatlerce. Diyor benim tuhafıma gitti. Ben sordum şeyh sen niye böyle yapıyorsun? Diyor ahi bu bütün bidatçilere karşı benim mazotumdur. Bizim tabirimizle söylüyorum. Benim yakıtımdır tamam? Zikir olmaz olmaz ki ahi. Seninle Rabbin arasındaki en büyük bağlardan bir tanesi bu. Sen Rabbini ne kadar anabiliyorsun? buna keyif alabiliyor musun? Subhanallah. Tamam. Ve ahi rızık endişesi. Bizim motivasyonlu kaynavımız olmasın. Yani rızkın peşinden koştuğun kadar Allah Azze ve Celle'nin dini için koşmuyorsa senin itikadına büyük problemler var demek. Niye? Senin Rabbin sana rızkın garantisini vermiş. Ve مِنْ دَابَّةٍ fil الْاَرْضِ illa إِلَّا ala اللّٰهِ رِسْوَهَا Diyor, yerde debinen hiçbir varlık olmasın ki onun rızkı Allah katında olmasın. Senin Rabbin sana garanti vermiş. Ve sana Hubeyb bin Adi gibi radıyallahu anhu Allah Azze ve Celle ona verdiği şehadet, şehadet şerbetini bize de nasip eylesin. Ahi sana yol göstermiş. Bakın Hubeyb radiyallahu anhu Bedir Savaşı'nda müşriklerin büyüklerinden o kadar fazla adam öldürüyor ki hasetleniyorlar Hubeyb'e karşı. Tamam mı? Alıyorlar. Asım radiyallahu anhu'nun şehit olduğu olayında, Biri Mauna olayında hapsediyorlar. Yanına bir kadın geliyor. Diyor ki her Hubeyb'in yanına geldiğimde Bukhane'nin hadisi Diyor ki karpuz kadar büyük bir üzüm vardı. Her gün yeni bir tane vardı. Nereden geliyor ahi? Allah subhanahu ve teala semadan indiriyor. Hapishanenin içindedir. Hatta rivayetlere var ya küçük çocuk onun yanına geliyor. Kucağına oturuyor. O anda kendini tıraş ediyor. Diyor kadın zannetti ki çocuğu keseceğim. Kendi rızkından çocuğa yediriyor onu geri veriyor. Senin Rabbin sana burada ne öğretiyor? Sen amel et Allah azze ve celle sana verecek. Peki Hubeyb nasıl öldü? Vallahi Hubeybe şehit etmeden önce Neyi nasip ettiler? İki rekat namaz kıldı. Ve kendisi dedi ki bu kadar hani benim korktuğumu zannetmesele derdi ben o namazı o kadar uzatırdım. O kadar uzatırdım o kadar tatlıydı. Sonra teklif ediyorlar. Diyor ki Muhammed'e söv bir seni bırakalım. Diyor vallahi benim kanımın akıtılması benim için Allah Resulü'nün ayağına bir dikenin batmasından daha sevimlidir. Bak bu ama bu mertebeye nasıl geldi? Amel etti ahy. Amel ederek bu mertebeye geldi. Hiçbir şey yapmadan Allah azze ve celle bu mertebeyi bize nasip etmeyecek. Ahi param parça ederek mızraklarla beraber Hubeyb'i şehit ettiler. Subhanallah. Rabbim bize de nasip eylesin. En şiddet kafirlerin yüzlerine bakıp onlardan birçoğunu yanımıza götürüp de Allah azze ve celle bize şahide çerbeti nasip eylesin. Ve Allah azze ve celle sana Hubeyb gibi Hubeyb bin Adi gibi radıyallahu anhu birçok örnek göstermedi mi? Aki sana Musab bin Umeyr'i göstermedi mi? Resulullah Aleyhissalatu vesselam daha kendisi Yesrib'i Medine yapmadan önce Musab bunun için gitti. Ahi. tamam? Peki oraya gitmeden önce Yesrib'i Medine yapmadan önce Musab bir şeyler yaptı mı yapmadı mı? Vallahi kendi annesini karşısına aldı. Karşısına aldı. Annesi ona diyor Ey Musab sen bu Muhammed'in dinine uyarsan bütün malımı senden alırım. Aki hepsini veriyor üzerindeki elbiseyi bile veriyor. Diyor bu elbiseyi de vereyim mi? Annesi diyor veririz. Çünkü zannediyor ki vermiyor. Vallahi çıkarıyor. Bir tabiri caizse söylüyorum. Patates çuvalı Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Her şeyden vazgeçiyor. Niye? Allah Azze ve Celle'nin dini için. Bizim motivasyon kaynağımız. Kardeşlerim rızık olmasın. Rızkımızın garantisi var Allah katından. İmanımızın garantisi var mı? Vallahi yok. Eğer senin Rabbin sana şu duayı öğretiyorsa. Rabbena la tuzi kulubena ba'da izhedeytene. Ey Rabbimiz bizi hidayet ettikten sonra kalplerimizi çevirme. Ahi Allah Resulü'nün Aleyhissalatu vesselam vahiy katipleri mürtet oluyorsa senin benim hiç garantim yok. Kimse kendisini bu dinde garantide zannetmesin. Yani ben daha önce dedim ya sofileri şöyle kınıyoruz şöyle yapıyor adamlar şeyhine güveniyor. Peki sen onlar gibi aynı bugün işte efendim ben tevhidime güveniyorum da hiçbir şekilde bana bir şey olmaz diyorsan Allah muhafaza. Aki bu tehlikeli bir konumdur. Allah Azze ve Celle bizi mümin olarak alsın. Bakın Müslüman her zaman hazırlık içinde olacak. Örneği kimdir Kur'an'da? Örneği Musa aleyhisselamdır. Mu, düşünün Musa aleyhisselamı tefekkür edin. Allah azze ve celle ona ilk vahiy gönderdiğinde. İnni en Allah dediğinde. Dedi ki şüphesiz ki Allah benim. Ondan sonra hemen Musa aleyhisselama neyi emretti? Asanı at. Niye ahi? Ondan sonra elini çıkar. Bembeyaz parlıyordu. Niye? Niye? Antrenman ediyor ha. Hazırlıyor. Niye? Firavun'a karşı savaş kolay olmayacak. Tağut'a karşı savaş kolay olmayacak. Kardeşim hazırlanman lazım. Sadece evde oturmakla olmayacak bu savaş. Yani iki tane boksör düşünün. Bir tanesi altı ay boyunca maça hazırlanıyor. Diğerisi bir kere bile hazırlanmıyor. Bunlar arasındaki maçın nasıl sonuçlanacağını bilmek çok da fazla basiret istemez. Müslüman ne kadar hazırlanıyor bugün? Müslüman ne kadar hazır taguta karşı gelmektir. Onun için adamlar abile kafamıza vuruyor. Kafamıza vuruyor. Zilet içinde olduğumuzdan dolayı Rabbim bizi muhafaza eyrsin. Rabbim bizi buradan kurtarsın. Allahumme amin. Aynısını Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'da görmüyor muyuz? Aleyhissalatu vesselam ilk vahiy inmeden önce Ekra bismirabbikellezi halak. Oku. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Gelmeden önce Ayşe annemizin Buhari'de söylediği hadise göre Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam 6 ay boyunca Sadık rüyalarla Allah tarafından desteklenmedi mi? Ayşe annemiz diyor ki, gece rüyası görmemiş olsun ki sabah aynısı çıkmamış olsun. Niye? Allah Azze ve Celle peygamberini hazırlıyor. Burada senin için, benim için çok çok çok büyük bir örnek var kardeşim. Amel edeceksin, hazırlanacaksın. Peki nasıl? Herkesin elinden ne geliyorsa o. Ve hatta aslında nereden başlayabiliriz biliyor musunuz? Zafiyetimiz neredeyse. Müslüman oradan başlaması lazım. Çünkü nefsine kolay gelen şeyleri benim nenem de yapar. Onda çok fazla bir şey yok. Zoruna ne gidiyorsa, mesela parayı çok mu seviyorsun? İnfakla kendini temizleyeceksin. İnfakla kendini alıştıracaksın. Ailene çok mu düşkünsün? Git fazlasıyla gez. Onlardan ayrıl birazcık. Öğren yani ayrılmanın. Ondan sonra işin mi senin değerin? Erken kapat dükkanını. Cuma günü çalışma. Anlatabiliyor muyum kardeş? Yani herkesin zaafı değişiktir. Bu konuda Müslüman kendisini terbiye etmesi lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz ahi? İki şey var. Ahi birincisi ihlas, ikincisi salih amel. Bakın salih ameli baştan söyleyeyim. Bu konuda Allah Azze ve Celle şahit. Ben önce kendi nefsime sonra size söylüyorum. Bu konudaki bizi sonuca ulaştıracak en güzel amel şu olacak ahi. Hiç kimsenin bilmediği salih amellere ihtiyacımız var. Çünkü biz çok öğrendik. Abi biz şunu maalesef çok yapıyoruz. Hep vitrine oynuyoruz. Hep insanlara şahit tutuyoruz yaptığımız şeylere. Bütün insanlar şahit yaptığımız infaktan. Hiç kimsenin bilmediği, ehlimizin, çocuklarımızın bilmediği, gece yarısı bu konu için en güzel vakit sadece Rabbinin gördüğü yerde salih amellerin olsun. Nasıl oluyorsa onu her Müslüman kendisi için düşünecek. Ama kimsenin bilmediği salih ameller bu konuda şart. Peki abi, bu mertebeye nasıl ulaşabiliriz? İhlasıyla. Bu başka bir şekilde olmaz. Yaptığın ameli sadece Allah rızası için yapabilirsin. Sadece Allah rızası için yapmak zorundasın. Peki abi ihlasımızın olup olmadığını nasıl ölçebiliriz? İnşallah bununla sonlandıralım. Çünkü ihlas olmasa hiçbir şey olmayacak subhanallah. Bunu alimler genelde üçe ayırıyor ahim. Diyor ki bir insanların yanında yaptığın şeyleri kendi başına kaldığında yapamıyorsan sen de ihlas yoktur. Tam tersini söyleyelim, İnsanların yanında da yapıyorsun, kendi başına da yapıyorsun, birinci konuda ihlasın vardır. Bu çok zor değil Allah'ın izniyle. İkincisi ne? İnsanların yanında canlı bir şekilde yaptığın amelleri tek başına kaldığında yapıyorsun ama yaptığında sana ağır geliyorsa senin ihlasın yoktur diyor alimlerimiz. Tam tersini söyleyelim, insanların yanında da canlı canlı yapıyorsun, tek başına kaldığında da aynısını yapıyorsun. Yani insanların yanında secdeden neresen bir dakika duruyorsun, evde tavuk gibi namaz kılıyorsan bu konuda senin ihlasın yoktur demek. Allah'ın izniyle bu da çok zor değil. Rabbim bu konuda nefislerimizi terbiye etsin. <gülüyor> Akiva Allah'ın şu an üçüncüsü en zoru geliyor. Âlimlerimiz diyor ki ihlasını şöyle ölçebilirsin. Bir insana daimen iyilik yapıyorsun, iyilik yapıyorsun, iyilik yapıyorsun. Ondan bir kötülük gördüğünde patlıyorsan, bir volkan gibi tabiri caizse patlıyorsan diyor ki senin ihlasın yoktur. Niye? Çünkü sen o yaptığın iyiliğin karşısını Rabbul Alemin olan Allah'tan değil, alemlerin Rabbi olan Allah'tan değil, o insandan istiyorsun o karşılığı. Tamam? O zaman senin ihlasın bu konuda yoktur demek. İşte vallahi bu çok zordur. Yani bir insana daimen iyilik yapacaksın, iyilik yapacaksın, iyilik yapacaksın. Ondan bir kötülük geldiğinde hemen Rabbine havale edeceksin. Hemen Rabbine havale edebiliyorsan, sakin kalabiliyorsan sende ihlas var demek. Niye? Çünkü sen şu ayete iman etmişsin demek. İnna Allah la yudî'u acre'l muhsinin. Allah muhsinlerin ecrini zayi edecek değildir. Senin Rabb'in bilmiyor mu senin ne yaptığını? Biliyor. O zaman insanlar bilmese de gerek. Vallahi ben kendi nefsim önce söylüyorum bu çok zordur abi. Allah az öncele bizi terbiye etsin. Yani bu gerçekten kolay bir mertebe değildir. Rabb'im bizi ihlaslı kullarından eylesin. Rabb'im bizi salih amel eden kullarından eylesin. Rabbim bizi terbiye edip ondan sonra kendi dini için kullansın. Şehit olarak kendi katına alsın. Ve burada oturduğumuz gibi cennetinde de Rabbim bizi beraber eylesin. Allahumme amin. Ve akhiru du'avana en elhamdülillahi rabbil alamin.